Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Meliha Ceylan, selamünaleyküm aleyküm hocam. Halktan, insanlardan kaçmak, uzaklaşmak günah mıdır? İkinci bir sorusu da, haktan, gayrısına kör ol, ondan başka şeye varlık verme kelimesini açıklar mısınız? Saygılarımla hocam demiş. Allah razı olsun. halktan kaçmak doğru müdür? Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatü Vesselam halktan kaçıp üzlete çekilmek doğrudur eğer bize zarar veriyorsa ama halkın içinde olup onların verdiği sıkıntıya, meşakete katlanmak daha hayırlıdır dedi, daha doğrudur dedi. Mesele halkın içindeyken hak ile olabilmektir. Halkın içinde hak ile olabilmek için Allah'ın nazarıyla nazar etmek gerekir. Hayati bir imtihan olarak görmek gerekir. Her şey bizim için bir imtihan. Bize düşen sadece güzel yapmaktır. İmtihanı kabul edip güzel yapmaya çalışmaktır. Doğru yapmaya çalışmaktır. Rabbim Burun üzerinden bana böyle bir muamelede bulunuyor, benim ne yapmamı istiyor deyip bakmaktır. Zaten doğru neyse, güzel neyse o onun gönlüne gelir. Dolayısıyla güzel yapar, kazanır. Halkın içinde olmak insana kazandırır. Kazanma imkanıdır, onun için doğru yaptığımızda, güzel yaptığımızda bize kazandırır. Halkın içinde hak ile olmak doğrudur. Ama sadece halkı görürsek, bu durumda bize sıkıntı olur. Ona katlanamayız, ona dayanamayız. Eğer dayanamıyorsak uzak durmak daha doğrudur. Uzak duralım ki Allah ile beraber olabilelim. Eğer bizi haktan ayırıyor, Allah'tan ayırıyor, uzaklaştırıyor, başka şeylerle meşgul ediyorsa uzak durmak gerekir. Yok, eğer Allah'ın nazarıyla nazar edip Rabbim beni imtihana tabi tutuyor, evet, bu bir kazanma imkanıdır deyip gereğini yapabiliyorsak, doğru olan, güzel olan buydu. Diğer soru neydi? Efendim. Hak. <gülüyor> efendim, haktan gayrısına kör ol, ondan başka şeye varlık verme kelimesi efendim. Evet. Haktan gayrısına kör ol. Benim biraz önce söylediğim tam da buydu. Haktan gayrısına kör olmak. Öyle ki bir hakkın muamelesini görüyorsun. Her şeyi kendin için bir imtihan olarak görüyorsun. Rabbim beni imtihana tabi tutuyor diyorsun. Evet, böyle bakınca haktan başka, haktan gayrısına kör olmuş oluyorsun. Her şeyi görüyorsun ama her şeyin, evet, bir de sahibi var, sahibiyle görüyorsun. Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi, Hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım onun işini, muamelesini, kudretini, tecellisini görmemiş olayım. Evet, haktan gayrısına kör olmak budur. Evet. Her şeyi görür, gayrıyı görür ama hepsinin sahibini ondan önce, onunla beraber, ondan sonra da evet görür ve buna şahit olur. Muameleyi de ona göre yapar. Evet, kardeşimize selam olsun. Evet. Efendim Gaziantep'ten bir izleyicimiz, 20 yaşında bir kızım var, 4 yıldır ben Allah'a inanmıyorum diyor. Orucu namazı bıraktı, Allah'ın adı anıldığında küfür kelime kullanıyor. Bu durum lisede hayatına başladığında oldu. En son babasıyla tartıştı ve evde sorun çıkardı, şimdi yurtta kalıyor. Bu konuda hocamız ne tavsiye eder? Evet. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam, Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirsin, korkmayın, bırakın. O hem dünyasını hem ahiretini kazanır. Doğru tercih yapar yani. Rabbinin hesabını yapar, ilah olarak Rabbin, Rabbini bilir. Onu sevdiği gibi olmaya çalışır, sevdiği gibi yapmaya çalışır. Dolayısıyla hem dünyasını, hem ahiretini kazanır. Ama biz çocuklarımıza la ilahe illallah dedirtmeden onların önüne dünyayı koyuyoruz, okulu koyuyoruz, hadi bunu kazan diyoruz. Bu hayattaki amacın budur diyoruz. En büyük amaç budur, en büyük gaye budur. Bu olmazsa olmaz diyoruz ve çocuklarımıza böyle bir muamerede bulunuyoruz. Bu Allah'ın nazarıyla nazar etmek değildir. Oysa ki Allah kulunu bize teslim etmişti. Kul olarak yetiştirelim. Hazreti insan olsun diye. Allah'a yeryüzünde halife olsun diye bize emanet etmişti. Ne oldu? Emanete ihanet oldu. Ama önce kendimize ihaneti yapmışız ki çocuklarımıza da böyle ihanet ettiriyoruz. Bu bütün analar babalar için bu böyledir. Genel olarak cehaletten kaynaklanıyor, bilmiyor. Arada bir söylüyoruz. Eğer bir okulun kapısında dursak bu hayattaki gayeniz nedir diye sorsak her biri bir şey söyler. Acaba bin kişi olursa çıkarsa kaç kişi bu hayattaki gayem Allah'a abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır, aşık olmaktır, rahmet olmaktır, dua olmaktır, güzel yapmaktır, halife olmaktır der. Acaba kaç kişi bunu söyler? Eğer bunu söylemiyorsa, söyleyemiyorsa, bunu bilmiyorsa yaratılışın gayesini anlamamış. Allah'ın muradını anlamamış. Ne yapması gerektiğini de bilmiyor, onu da anlamamış. Buna insan demek doğru değildir. İnsan olmayı bilmiyor çünkü. İnsan olabilmek için evet, Allah'a yakın olmak gerekir. İman etmek gerekir. Halife olmak gerekir, dost olmak gerekir, Allah'a koşmak gerekir. Rabbini bilmek, tanımak, ona iman etmek, sevmek, aşık olmak gerekir. Bu yoksa insanlık yoktur, insan yok ortada. Sadece dünyayı biliyorsa, yemeği içmeyi biliyorsa, mevki makamı biliyorsa bu durumda evet, hayvanlar da öyledir, hayvanlar da aynı vasıftadır. Manevi tarafını Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu yok saymış, meleklerin secde ettiği varlığı yok saymış, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hizmetine verildiği varlığı yok saymış, Allah'ın ruhundan nefrettiği varlığı yok saymış. Ne olmuş? Tıpkı hayvanlar gibi düşünüyor. Yemeği, içmeyi, yatmayı, mevki makamı düşünüyor. Hayvanlar arasında da mevki makamı vardır. Yeme, içme, yatma vardır. Böyle biri sadece hayvani tarafı çalışıyor. İnsani tarafını, evet, yok saymış. Bunun hesabını bütün analar, babalar Allah'a verecek. Ama kendisi bilmiyorsa, öğrendikten sonra gereğini yapması gerekir. Yanlış yaptık, bilmiyorduk. Deyip, Allah'a kul olma yolunu gösterecek. Eğer o La İlahe illallah derse evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi dünyasında kazanır ahiretini de. Mesele mutlu olmak değil midir? Saadette olmak değil midir hayatı yaşarken? Allah bir kuruna saadet verirse mutluluk verirse huzur verirse kim onu huzursuz edebilir? Kim onu mutsuz edebilir? Ama saadeti mutluluğu eğer Allah'tan almıyorsa kim onu mutlu edebilir? Bu mümkün müdür? eğer öyle zannediyorsak Allah'a iman etmemişiz demektir. Evet. Evladımız eğer Allah'ı inkar seviyesine gelmişse nereden öğrendi bunu? Dışarıdan öğrendi. Temeli olmadığı içindir. La ilahe illallah demediği içindir. Diyemediği içindir. Bunu bilmediği içindir. Rabbini tanımadığı içindir. Kendini tanımadığı içindir. Allah'tan başka bir varlık mı var? Onsuz bir varlık mı var? Ne yana dönersen dön, Allah'ın tecellisi orada değil midir? Evet, birazcık aklı olan, neye nazar ederse etsin, neye bakarsa baksın, orada Allah'ın bir ayetine, mucizesine şahit olmuyor mu? Mucize olmayan hiçbir şey var mıdır? En büyük mucize insanın kendisi. Bir gözüne baksın, bir dişine baksın, bir kulağına baksın, eline baksın, tırnağına baksın, kibriğine baksın. Göz kapağına baksın. Neye bakarsa baksın, orada Allah'ın kudretine şahit olmuyor mu? Oluyor. Ama bunu anlamayacak kadar gözünü kapatmış, kör olmuş, sağır olmuş, kalpsiz, gönülsüz olmuş, düşünemiyorsa, onu bu hale getiren birileri var. Bu hale getirenler de onun gibi o hale gelmiş. Bunu yapanlar, Evet, analar ve babalardır. Çocukları onlara nimet olması gerekirken, göz aydınlığı olması gerekirken, müttakilere imam önder olsun diye dua etmeleri gerekirken evet, dua ediyor. Ne diyor? Doktor olsun, mühendis olsun, dönemle olsun, kul olsun demiyor. Kulluğuna bakıp hüküm vermiyor. Evet, böyle olunca evet başımıza bela olur musibet olur bu dünyadaki musibet dünyadaki bela bir de ahirette Allah'ın evet hesabı var emanete ihanet var burada evet analar babalar çocuklarını Allah'a kul olarak abd olarak yetiştirmeleri lazım dost olarak Allah'ın dostluğunun yolunu göstermeleri lazım ki hem anaya babaya salih evlat olsun hayırlı evlat olsun onlar için göz aydınlığı olsun. Evet. Rabbine de kul olsun. Abd olsun. Ümmete hayırlı evet. bir evlat olsun. Allah kardeşimize yardım etsin inşallah. Hakkı söylerken önce bizim tövbe etmemiz gerekir. Duamız kabul olsun mu istiyoruz? Ananın, babanın önce tövbe etmesi gerekir. Emanete iharet ettikleri için Evet, ya Rabbi evladımızın sana dönmesini, tövbe etmesini, iman etmesini istiyoruz. Önce biz tövbe ediyoruz ki biz yanlış yaptık deyip önce kendileri tövbe edecek, ondan sonra evlatları için dua edecekler. İnşallah Allah dualarını kabul eder. Evlatları da Allah'a döner, iman eder, anasına babasına da döner, salih bir evlat olur inşallah. Efendim bizlecimi selam nereyim hocam. Ben yıllar önce gavsa bağlandım. Sonra sorular çoğaldı ve burada kadın hoca vardı. Kendi yolunuzu kendiniz bulun dedi ve rüdaye yatım. Sonra senin yolun peygamberimizin yolu dedi ve zikir verdi. Ama gavsa bağlı akrabalarımız sürekli hata yaptığımı söylüyor. Tekrar bağlanmamı istiyor. Rüyasında görmüş, ölmüşüm, cehenneme gidiyormuşum. Ben de övdüğüm için, ömrüm yenilenmiş dedim. Bana Allah ıslah etsin dediler. Kötü vaziyetteyim, ne yapmalıyım? Bana yardım edebilir misiniz? Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Önce kardeşimiz ne diyor? Gavs'a bağlıyım diyor. Gavs olduğunu nereden biliyor? Kime bağlıdır bilmiyoruz ama Gavs olduğunu nereden biliyor? Onun böyle bir ölçüsü mi var? Gittiği ölçtüğü, onun Gavs olduğunu söylüyor. Bu bir kere yanlış diyor önce. Eğer Gavs'a bağlıysa, o Gavs'da ise onu niye korumadı? Değil mi öyle? Niye ona ayağı kaymasın diye haki hakikati öğretmemişti? Yanlış. Bu bakış yanlış bir bakış. Hep söylüyoruz, aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Allah bizden aklımızı kullanmamızı istiyor ve bunun hesabını soracak. Akrabaları, bir kadın ona yolunu kendini, kendini bulması gerekir. Bu yanlış. Eğer Fatiha'yı okuduysa, "Edine sıratel müstakim, sıratel lezine en amta Allah'ın kendisine ver, nimet verdiği kulların yolunu istiyorsun. Bunu iste ve gereğini yap. Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber ol dedi. Onun için mutlaka bir cemaat içinde olmak gerekir. O cemaatin Allah'ın nimet verdiği kullar olması gerekir. Nimet imandır, aşktır, muhabbettir, Allah'a teslimiyettir, Allah'a karşı edeptir, haşiyettir, kulluktur. Onlarla beraber olması gerekir. Kadın, yanlış yapmış. Şeytan onu konuşturmuş, onu yoldan çıkartmış. Evet, başkaları geri dön, işte rüya gördüksen cehenneme gidiyordun. Bu yanlış. Allah kimsenin halini bir başkasına göstermez. Yanlış halini, güzel halini gösterir ama kötü halini göstermez. Yoksa Allah gıybet etmiş olur. Kulunun gıybetini bir başkasına, bir başka kula yapmış olur. Hiç bu yakışır mı? O şeytani bir rüyadır. Öyle bir şey yok. Ne yapması gerekir? Rabbine dönmesi gerekir. Tövbe etmesi gerekir. istifar etmesi gerekir. Başkasına bakıp hüküm vermesi doğru değildir. Evet. Kaldığı yerden yoluna devam etmesi gerekir. Ya da kendine Allah'ın nimet verdiği evet, kullar bulup onlarla beraber yürümesi gerekir. Kimin ne dediğine bakmadan kimse kendi kendine yolu bulamaz. Pir Hazretleri onunca söylemişti. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Şeytan ona mürşidlik yapar. Bu mürşidin veli bir mürşid olması gerekir. Evet. Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli olan mürşidi bulamayanlar, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayanlar, evet. Deralete kalır. Yolu şaşırır yani. Yoldan çıkar. Şaşar. Evet. Kardeşimiz kaldığı yerden alsın tesbihini. Ya da Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber olmak için. Evet. Birileriyle beraber yolu yürüsün. Söyledim biraz önce. Allah'ın ipine hep beraber sarılın dedi. Evet, hep beraber Allah'ın ipine sarılmak gerekir. Sarılınca kazanırız. Birbirimize yardım etmiş, destek olmuş oluruz. Efendim bir izleyicimiz ben 10 yıllık evliyim çocuğumuz olmadı tüp bebekle oldu ama öldü doktorlar olur diyor ama eşim olmazsa başkasıyla evlenirim dedi birkaç defa tartıştık ben evden ayrıldım annemlerde kalıyorum bir ay oldu çoğu geçim de kaynanam aramızı açıyor Çocuk da bahane oldu günah mı girdim evime dönmek istiyorum eşim istemiyor ne yapmalıyım lütfen demiş efendim. Kesinlikle kardeşimizin evine dönmesi gerekir. Bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekir. hiç kimseye taviz vermeden. Hayat onun hayatı. Hayatı evet. Doğru yaşamak için evine dönüp çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Ne gerekiyorsa, nasıl gerekiyorsa öyle de yapmaya çalışması gerekir. Kim ne derse desin onlara bakmadan. Evet. Sabahat isimli bir izleyicimiz. Bir selam ile gönlünüze düşmek isterdim efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabahat kardeşimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim Avusturya'dan Emine selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Hocamızın ellerinden öperim. Hocama sorum ölmeden önce ölmek nasıldır? Uyanışımız nasıl olacak? Ölmeden ölmek nasıldır? Onu anlatmıştım. Evet. Uyanışımız da aynı şekilde beka bulmak iledir demiştik. Evet. Efendim Malatya'dan Saniye Güngör önceden duaları bilmiyordum. O yüzden namaz kılmıyordum ama iki senedir duaları öğrendim ve namaz kılmaya başladım. Ve namazdan sonra kaza yapıyorum ama çevremdekiler bana Sadece borcunu ödersin, sevabı olmaz diyorlar. Böyle bir durum var mı? Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Namazı borç olarak anlamış olanlar, evet, hükmü böyle verir. Eğer biri Allah hakkında, peygamber hakkında, din hakkında, ahiret hakkında, ibadet hakkında konuşuyorsa, onu mutlaka Allah'a göre söylemesi gerekir. Kendine göre değil ya da birilerine göre değil. Din hakkında konuşmak sorumluluktur. Bu din Allah'ın dinidir. Allah onu vahyetmiştir. Onun vahyinin dışında bir şey söyleyecek olsak bu durumda kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. Bu öyle basit bir şey değil ki birkaç kelime sen de söyleyesin. Etrafımdakiler böyle söylüyor. Nereden biliyor? Soracağız. Allah mı söyledi sen mi söylüyorsun? Mesela Başakci mi söylemiş? Bu din Allah'ın dinidir. Evet, namaz borç değildir. Namazımız kazaya mı kaldı? Namazın kazası yoktur diyoruz bir kere. Bahçede kılınması gerekir. Tıpkı gıda gibi. Nasıl günde, evet iki üç defer yemek yiyorsak aynı şekilde manevi olarak manevi atımızın da, gönlümüzün de. Ruhumuzun da bu gıdaya ihtiyacı var. Manevi gıdaya. Allah'ın huzuruna çıkmaya ihtiyacı var. miraj etmeye ihtiyacı var. Allah ile evet, sohbet etmeye ihtiyacı var. İyâkenâbdû ve yâkenâstaîn demeye ihtiyacı var. Dua etmeye ihtiyacı var. Rabbine yakın olmaya, o yakınlığı kazanmaya ihtiyacı var. Rabbi ile sohbet etmeye ihtiyacı var ona. Öyle ki hayatı dengede yaşayabilsin. Allah'ın huzurundaymış gibi yaşayabilsin. Rabbini unutmasın. Rabb'inin hesabını yapsın her anda. Yoksa namaz sadece böyle eğilip kalkacağız, bir takım dualar okuyacağız, namaz kılmış olacağız. Namaz bu değildir. Sela, Evet ne demektir? Dua demektir. İbadet demektir, namaz demektir. Aşk demek muhabbet demektir. Aşktan yanmak demektir, aşk ile yanıp düzelmek demektir. Allah'ın huzurunda, evet, aşk ile yanıp düzelmek. Huzura, miraca çıkıyorsun, Rabbinle muhatap oluyorsun. Sözü birebir ona söylüyorsun. اِيَكَنَ عَبْدُوا اِيَكَنَ اسْتَائِنْ derken ona söylüyorsun. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Ben de demiyoruz, biz diyoruz. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber biz sana abdoluyor ve seni istiyoruz. Derdimiz sensin. istediğimiz sensin. Sevdiğimiz sensin diyoruz. Günde beş sefer bunu yapmamız gerekir. Diyelim ki bir sene beş sene yapamadık. Sonra geriye dönüp kaza yapacağım. Bunun kazası olmaz. Ama her kıldığı namaz mirajdır. Borcu ödemiş olmaz çünkü bir borç yok ortada. O borç değildir. O Allah'ın ikramıdır. İkram ediyor. Nasıl ki zahiri olarak ikram edilir onu yiyorsak Allah da manevi olarak ikram ediyor. Buyur kurum bu benim sana ikramımdır. Huzura gel sana ikram edeyim. İkramdan kendini mahrum bırakmış. Ne yapması gerekir? Evet, Her namaz kıldığında o ikramı alır. Yani sevap dedikleri o nuri alır. O ikramı alır. Borcunu ödemiş olur mu? Bu onunla Allah arasındaki bir şeydir. Allah hesap sorar veya sormaz. Ona sadece tövbe etmek gerekir, istihbar etmek gerekir. Buna beraber, evet, kardeşimizin yaptığı gibi yapmaya çalıştığında da sevabını alır, karşılığını alır, Allah'tan ikramı alır. Evet. Efendim, Batman'dan Nazime Taşan Allah'a ulaşmayı istiyorum, bize dua etsin ve hocamızı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun bu kanalı kurduğundan dolayı, bize bu duyguları yaşatından dolayı. Allah razı olsun. Bütün mesele zaten bir sefer karar verebilmektir, karar vermektir. Allah'a kavuşmayı dilemek. Bu sadece bir dilekten ibaret değildir. Bu hedefi belirlemektir. Benim bu hayattaki hedefim Allah'ın muradı üzerimde gerçekleşsin. Allah'ın benim üzerimdeki muradını evet, biliyorum demek lazım, bilmek lazım onu. Ona abd olmamdır, onu sevmem, ona aşık olmamdır, iman etmemdir, imanımı ispatlamamdır, kulluğumu ispatlamamdır. Rahmet olmamdır, hayır olmamdır, güzellik olmamdır. Hem kendime hem insana dua olmamdır, Allah'a ayna olmamdır. Allah'ın Resulüne tabi olmamdır. Onun gibi yapmaya çalışıp onun gibi bir kul olmaya çalışmamdır. Bildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağız. Bilmediklerimizi Allah bize öğretir. Dolayısıyla hedefe doğru yol almış oluyoruz. Her ne yaparsak yapalım hedef belli olduğu için yolculuk orayadır. Her halimiz ibadet olur. Düşüncemiz ibadete olur, fikrimiz ibadete olur, konuşmamız ibadete olur. Yaptığımız her ne olursa olsun Allah'ın hesabını yapıyoruz ya, Allah'a dost olmaya, veli olmaya karar vermişiz ya, her ne yaparsa yapalım o bize yol aldırır. O ibadettir, abdiyettir. Evet böyle yapanlara Allah'ın dostluğu mübarek olsun diyoruz. Allah razı olsun kardeşimiz. Efendim İstanbul'dan Çetin, Polat, Mevlüt konusunda bazı alimler bid'at diyor, bazıları sünnettir diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında çok sonraları geldiği söyleniyor. Bizim Mevlüt konusunda aydınlatır mısınız? Evet. Sünnet demek doğru değildir. Sünnet Resulullah Efendimiz'in yaptığıdır. O yapmadığına göre ona sünnet denmez. Bid'at demek de doğru değildir. Bid'at eğer İslam'da herhangi bir emrin, hükmün yerine koyulduysa o bid'at olur. Çünkü o emri, İslam'ın o emrini iptal etmiş olur. Mevlüt, Resulullah Efendimiz'i anmaktır, hatırlamaktır. Onun hayatını anlamaya çalışmaktır. O arada ne olur? İnsanlar bir araya gelir, ikram yapılır. Resulullah Efendimiz anılmış, selavatlar okunmuş olur, Kur'an okunmuş olur, orada sohbet edilmiş olur. O hayırdır. Ona bidat demek doğru değil. Evet, hayırdır. Herhangi bir şeyde, eğer bir hayır varsa, bir güzellik varsa, orada ayet okunuyor, selavat getiriliyor, Resulullah Efendimiz anılıyor, hatırlanıyorsa, orada hayır vardır. Ona yanlış demek doğru değildir güzelliğe yanlış denmez. Ama bir emrin yerine konulmuş olsa bu doğruydu. Böyle bir şey yok. Evet. Herhangi bir ikramda bulunmak için Mevlüt okutuluyor mesela. Onun için herhangi bir sorun yoktur. Bidat denmez. Yapılan şey güzelliktir. Resulullah Efendimize selavat salatdır, selamdır. Onun için e, hayırdır inşallah. Efendim biz dediniz Mehdi Aleyhisselam günümüzde mi gelecek? Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Aynı şekilde, sırat silatel müstakhim derken hidayete ermiş olanlarla bizi beraber eyle bizi onlarla hidayete erdir demektir. Hidayetçi olmadan Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar olmaz. O zaman hidayet, hidayetçi her an vardır. Hidayet her anda mevcuttur ve vardır. Allah kullarını hidayete davet ediyor. Hidayetçiyle beraber olmaya davet ediyor. Allah'ın hidayetiyle, hidayete erenlerle beraber olmaya davet ediyor. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kitlelerdir. Onların hidayetine uy dedi Allah. Nerede bir hidayetçi görürsek bize düşen tabi olmaktır. Onunla beraber hidayete ermektir. Mehdi, hidayete ermiş olan, hidayete vesile olan demektir. Evet. Hz. Adem'den beri hidayetçiler vardır. Mehdiler yani vardır. İnsanlar onunla beraber hidayete eriyor. Mehdi dedikleri, akir zamanda, kıyamete yakın, en son gelecek olan Mehdi demektir. Hidayetçi demektir o. Artık ondan sonra kıyamet kopuyor demektir. O Mehdi'nin diğer Mehdi'lerden herhangi bir farkı yoktur. Neden? Çünkü her hidayetçi de mutlaka Resulullah Efendimiz'in evet, hakikati, hakikati Muhammedi'ye tecelli ediyor. Nasıl birbirinden fark olabilir? Beden ayrıdır ama tecelli eden aynıdir Bunu bilmeyenler farklı zanneder. Diğer Mehdi'lerin devrinde durum neyse onun döneminde de durum aynıdır. Birbirinden ayırmak doğru değildir. Birdir. Onu beklemek yanlıştır. Onu beklemek kıyameti beklemektir. Kıyameti bekleyince birileri çıkar işte şu tarihte, bu tarihte kıyamet kopar deyip şirke düşer. Allah onun zamanını bir tek Allah bilir dedi. Yıl veriyor. Tarih veriyor. Gün veriyor. Her seferinde de yarancı oldukları ortaya çıkıyor tabii. Bu küfür, bu şirk Allah'tan başka peygamberler dahil, melekler dahil hiç kimsenin bilgisinin olmadığı bir meseledir bu. Evet. O Mehdi'nin de diğerlerinden bir farkı yoktur. Bize düşen yaşadığımız dönemde, yaşadığımız yerde evet ulaşabildiğimiz bir Mehdi ile beraber olmaktır. Bütün müminler ne kadar hidayete erdiyse, hidayetçi ile beraber hidayete erdiyse o kadar da Mehdi olmuş olur hidayete davet ediyor. Bütün mü müminler evet, bu konuda mutlaka vazifelerini mehdiliklerini yapmaları gerekir. Evine, çocuğuna Allah vazifeyi veriyor. Yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun dedi mi Allah? Dedi. Bak vazifeyi vermiş. Mehdilik hidayet vazifesini verdi ona. Kendini ve aileni koru dedi. Bir de kendini değil. Ailesini de koruması gerekir. Yani onlara hidayetçi olması gerekir, Mehdi olması gerekir. Kendimizi kandırıp, sorumluluktan kaçıp Mehdi gelecek bizi kurtaracak demek yani akıl kârı değildir. Yani müminin feraseti vardır. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın vahyiyle bakar. Allah hiçbir ayette bir tane Mehdi gelecek sizi kurtaracak dedi mi? Demedi. Ama Söyledim biraz önce evet her bir mümin ailesi için mehdidir ulaşabildiği her yer için mehdi olmak zorundadır. Onun böyle bir vazifesi vardır. Kimse kimseyi kurtaramaz. Hadi mehdi geldi diyelim. Sana ne yapabilir? Herkes zengin olacak, iyi. Kimse zekatını verecek fakir bulamayacak. Hadi o da iyi. Kurtla kuzu bir arada otlayacak, iyi. Ee, sana ne faydası var? Senin iman etmen lazım. Senin malını, canını Allah yolunda kurban etmen lazım. Seni bunu yapabilmen için böyle bir alanın olması gerekir. Allah müminlerden cennet karşılığına malarını ve canlarını satın almış demedi mi? Malını, canını vermeden sen onu alamazsın, cenneti alamazsın. Bir mümin olarak bunu yapman lazım. Önce iman etmen lazım. İman edersen malını, canını Allah yolunda feda edebilir, kurban edebilirsin cenneti arayabilirsin. Mehdi sana bir şey yapamaz. O da senin gibi biri. Eğer bir şey yapabilseydi Resulullah Efendimiz müşriklere yapardı. Bu tercih sana ait, insana ait bir tercih. Sen Rabbini tercih edersen, Rabbin sana yolu gösterir. Onu bulursun. Hiç seni başı başı bırakır mı? Bir Mehdi ile beraber eder seni. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber eder seni. Evet. Mehdi meselesini böyle anlamak gerekir. Kendimizi kandırmıyor, sonra evet. Pişman oluruz. Sonra eyvah deriz, iş işten geçmiş olur. Beze düşen mümin olmaktır. Evet. Allah yolunda çaba göre sarf edip genişliği yerde gök kadar olan cennete koşmaktır. Allah'ın davetini uymaktır. Allah'a firar etmektir. Allah'a teslim olmaktır. Allah'a abd olmaktır, halife olmaktır, dost olmaktır. Onun yakınlığını kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. Yoksa kendimizi kandırmış olur, kendimize zulmetmiş oluruz. Hakikati görmemek için gözümüzü kapatmış oluruz. Mümin söyledim, feraset sahibidir. Allah'ın nuruyla bakar, Allah'a göre bakar. Efendim Konya'dan Mikail, Selamünaleyküm, oy kullanmak küfür müdür, şirk midir? Evet, soru yanlış soru. Yani oy kullanmak ya küfürdür ya şirktir, ikisinden hangisidir diye soruyor. Bu nasıl bir hüküm böyle? Bu hüküm yanlış bir hükümdir. Hüküm böyle olmaz. Neye göre hüküm, neye göre küfür, neye göre şirktir? Hangi ayete göre, Yani. Hangi hadise göre, hangi dine göre daha doğrusu, küfür ya da şirk oluyor? Allah ayet-i kerimede müminler işlerini aralarında meşveretle hal ederler, istişareyle hal ederler. Dedi mi? Dedi. Peygamberine sahabenle istişare et. Dedi mi? Dedi. Oy kullanmak istişaredir. Kendinle istişare ediyorsun ya da birileriyle istişare ediyorsun, birini seçeceksin. Aynı şekilde sahabe halifeleri seçerken onlar da biat ettiler mi? Biat etmek, oy kullanmak demektir. Ya evet ya hayır demektir. Ya biat ediyorum, kabul ediyorum. Ya da biat etmiyorum, kabul etmiyorum demektir. Sahabe de halifeleri seçerken biat ettiler mi? Onlar şimdi kafir bir oldurdular ya da müşrik bir oldular. Bu yakıştı mı şimdi böyle bir hüküm? Evet. Oy kullanmak, biat etmektir. Yani ya evet ya hayır demektir. Ya da şunu seçiyorum demektir. İstişareyle seçiyorum demektir. Oy kullanmak bir sorumluluktur. Memleketi idare edeni seçiyorsun. İşi ona veriyorsun. Şu işi sen yapıyorsun. Peygamber seçmiyorsun. Böyle bir şey yok. Hizmet edeni seçiyorsun. Onlar kendini bir şey zannediyor. O ayrı şey. Böyle yapanı seçmiyorsun. Seçme. İşlerinden en güzeli hangisiyse, en hayırlısı hangisiyse, hangisi ümmetin önünü açı açıyorsa, dinini daha güzel yaşasın, daha rahat yaşasın, Allah'ın vahyi daha güzel ulaşsın diyorsa, çocuklar eğitilirken Allah'ın hesabı, hesabını kim yapıyor? Allah'ın dinini kim öğretiyor? Evet. Bununla beraber kim memleketi idare ederken Hakla, doğru olarak adaletle muamele eder. Adaleti sağlar. Kim hizmeti daha güzel yapar? Yolu, suyu, elektriği, o hizmetleri kim daha güzel yapar? Onu, seç, onu seçmen gerekiyor. Bunu küfürle ya da şirkle ne alakası var? Ne buyurdu? Emaneti ehline verin. Ehil kimse, kim güzel yapıyorsa ona vermek lazım. Örnek olarak söylemiştim. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Mekke'ye tehdit Kabe'nin anahtarı müşrik bir ailededir. Getirin anahtarı, içeri gireceğim dedi. O anda o yok orada. Hatta getirmedi anahtarı. Hz. Ali Efendimiz'e git, anahtarı al getir dedi. Kabe'nin kapısı kilitli. Hz. Ali gitti, hem anahtarı hem de adamı alıp beraber getirdi. Resulullah Efendimiz içeri girdi. Putarı temizlediler. Orada bir de iki rekat namaz kıldı, çıktı. Evet. Sahabe diyor ki, amcası Abbas bekliyor ki anahtarı ona versin. Kabe'nin anahtarı kimdeyse, Mekke'nin en şereflisi o demektir, en ulusu o demektir. Bununla beraber Kabe'nin anahtarı kimdeyse, gelen hacılara aynı zamanda orada hizmet ediliyor, su dağıtılıyor, yemek veriliyor. Oranın temizliği yapılıyor, o aile yapıyor yani. Bu en büyük şereftir. Resulullah Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas bekliyor ki anahtarı ona versin. Dur çıktı. Çağırın Osman gelsin dedi. Osman anahtarın kendisinde olduğu uzaktır Bunlar müşrik müşrik bir aile ve müşrik. Anahtarı alıp ona teslim etti. Bu işi güzel yapıyorsunuz dedi. Bu sizin hakkınızdır. Size emanet. Buyur. Emaneti ehline vermek böyledir. Çabernin anahtarıdır bu. Akıl bunu almaz. Ne der bir Müslümana verseydi? Hayır, işi güzel yapıyorsa evet o layıktır. O işi güzel yapıyor demektir. Evet o ne dedi? Sen hak peygambersin. Bunu ancak bir peygamber yapar. Ve biz iman ediyoruz. Şu anda Çabernin anahtarı hala o ailededir. Sonra gelenler artık ondan onlardan almadılar. Resulullah Efendimiz evet böyle yaptığı için Emaneti eğlene vermemiz gerekir. Bütün mesele bu. Başımızı kuma gömüp böyle sanki Allah adına onlar bir şey yapacakmış gibi değil. Emaneti veriyoruz. Onlar da emanete ihanet etmeden hizmet etmeye çalışacaklar. Kim emanete ehilse ona teslim etmemiz gerekir. Başka bir şey değil. Yoksa sanki onlar memleketin sahibiymiş gibi. Sanki biz onlara oy verince onların yaptığı her şeyden sorumluymuşuz gibi. Değil öyle. İşlerinde en güzeli kim yapacaksa işi ona veriyoruz. Sorumluluğu ona yüklemiş oluyoruz. Evet. Efendim biz dediğimiz selamünaleyküm aleyküm bir bayan hayızlı halinde besmele çekebilir mi? Allah'a ait Kerim'de buyurdu ki sana aybaşı halinde soruyorlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık. Eğer o bir rahatsızlıksa, sadece bir rahatsızlıktır o. Allah söylemiş onu. Bu durumda, evet, Besmele de çekebilir, Kur'an da okuyabilir, her türlü ibadetini yapabilir, namazın dışında, orucun dışında. Bunu da, evet, Allah ona kolaylık olsun demiş. Rahatsızdır ya, ondan dolayı. Bundan sorumlu tutmuyor. Mesela namaz kılmadıysa, evet, onun kazası gerekmiyor. Zaten namazın kazası yoktur. Ama oruç tutmadıysa, bu durumda sonra sayıyı tamamlar. Ama her türlü ibadetini yapar. Evet, söyledim. Bir tek namazını kılmıyor, sonra kaza da etmiyor zaten, böyle bir şey yok. Bir tek oruç eğer, oruca denk gelmişse sayıyı tamamlar, orucunu tamamlar her türlü ibadetini yapabilir. Allah'ın buyurduğu gibi, o sadece bir rahatsızlıktır. Hiçbir ibadete, bunun dışında hiçbir ibadete mani değildir. Bir de Kabe'yi tavaf. Kabe'de diğer bütün ibadetleri yapabilir. Tavaf hariç. Evet. Efendim, Ankara'dan Dilek Polat, kadının kendi malı yokken eşinin onu hacca götürmesi hac ibadetinden olur mu? Yoksa kadının kendi malı olmadığı için kocasını Kocasını onu götürdüğü için hac farzı yerine gelmemiş mi olur? Bir de kadının kendi malı olmadığı halde kocası onun için kurban keserse, bu kestiği kurban ibadet olur mu yoksa boşa mı gider? Hocamızı çok seviyoruz, dualarını istiyoruz. Allah razı olsun. Kocası kadın için hangi sevabı yaparsa yapsın o geçerlidir. Çünkü onlar hayatı ortak yaşıyor. Beraber yaşıyorlar. Beraber hayatın çilesini çekiyorlar. Yolculuğu, Allah'a yolculuğu, kulluğu beraber yapıyorlar. İster hanımını hacca götürsün, ister onun adına kurban kessin. Olduğu gibi geçerlidir. Yoksa ile de kadına ait bir mal olsun da geçerli olsun değildir. Eşi kendisi için ne yaparsa, o geçerlidir. Aynı zamanda, Kadının mali olabilir, o da eşi için yapabilir, o da aynen geçerlidir. Ya da başka bir akraba Aynı şeyi yapabilir, ona yardım edebilir, O haca götürebilir, o fark etmiyor. Mesele, paranın onun olması değildir. Mesele haca gitmekti. Allah haca davet ediyor. Ömreye davet ediyor. Allah'ın davetine icabet etmek için, Ne şart varsa, ne imkan varsa onu degilendirmesi gerekir. Böyle bir durumda biri de götürebilir, eşi de götürebilir. Olduğu gibi geçerlidir. Aynı şey kurban için de geçerlidir. Söyledim, eşlerden hangisinin parası olursa olsun, öteki için evet, kullanır, onun adına kullanmış olur. Kurbanı da, hacı da, ömresi de, yapacak iyi da aynen geçerlidir. Evet. Efendim Siberek'ten Musa, Selamun aleyküm sizi çok seviyorum. Benim sorum olacak, iyilik yapınca insanın karşılığı, insanın karşılığı, iyilik göremiyoruz demiş efendim. Evet. Birine iyilik yaptığımızda, eğer karşılığını göremiyorsak, iyilik olarak karşılığını göremiyorsak, bunun başka bir hikmeti var. Bunu Allah'a göre okumak gerekir. Allah bir şeyi kuruna öğretmeden, tattırmadan, yaşatmadan gereğini yap demez. Bunu anla demez. Allah ona yaşatarak, tattırarak öğretir. Biz birine iyilik yaptığımızda karşılığını iyilik olarak görmezsek bu durumda neyi anlamamız gerekir? Allah bize neyi öğretiyor? Allah bunca ikramda bulunmuş sana. Bunca nimet ikram ediyor. Bir de kendi nankörlüğümüze bakacağız. Ne kadar Kötü bir durum. Biz en ufak bir iyilik yaptığımızda karşılığında, evet karşımızdakinden iyilik bekleriz. Teşekkür bekler, iyilik bekleriz. Ama Allah bütün iyilikleri, bütün nimetleri ikram eden O'dur. Ama biz ona karşı nankörlük yapıyoruz. Anlamak gerekir ki bizim bu tavrımız Allah'a ağır gelir. bunu burayı anla. Bak sen bunu tattın anladın. Senden nankörlerden olma nimete karşılık, ikrama karşılık, evet, şükret, teşekkür et, gereğini yap. Teşekkür ederim demek, teşekkür değildir. Gereğini yap. Kulluğunu yap. Aşıklığını göster. Sevgini göster. Sevgini ispatla yani. Allah bize bunu öğretiyor. Evet, söyledim varsa Evet, ne buyuruyordu? Ya eyyuhel insan ma gıreke bir kerim Ey insan seni kerim olan Rabbine karşı böyle nankör yapan şey nedir? Seni böylesine mağrur eden, kibirlendiren, nimeti görmezden gelen, getiren şey nedir yani? Nasıl böyle olabiliyorsun? Bunca nimeti nasıl yok sayabiliyorsun? Nasıl ondan başka tarafa dönebiliyorsun? Herhangi bir şeyi birini onu sever gibi sevebiliyorsun, nasıl ahireti değil de dünyayı tercih edebiliyorsun. Nasıl insan olmayı, hazreti insan olmayı değil de hayvan olmayı tercih edebiliyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun, nasıl yapıyorsun bunu? Evet. <gülüyor> Efendim Diyarbakır'dan Zehra, selamünaleyküm. Ben eşimin bütün ailesiyle iyi geçiniyorum. Evlerine gidip geliyorum ama eşim hiçbir sorun olmamasına rağmen hiçbir akrabama gel akrabama gelmek istemiyor. Ne yapmalıyım? Bunun için bazen diyorum ben de senin ailenle görüşmeyeceğim. Ama yine de görüşüyorum. Ne yapmalıyım hocam? Evet. Kardeşimiz güzel yapıyor. Güzelliğe güzellik yapmak ne demişler? Her kişinin karidir Ama yanlışa, kötülüğe güzellik yapmak her kişinin karidir. Bize düşen güzel yapmaktır. Karşımızdaki nasıl yaparsa yapsın. Onu da anlamaya çalışmak lazım. Belki fıtratı öyledir. Belki sıkılıyordur. Kadın erkek aynı değildir. O bunu yapmıyor diye ben de yapmayayım. Biz yapmazsak biz kaybederiz. Doğru yapan kazanır. Güzel yapan kazanır. İnsan Allah'ın sevgisini de, rahmetini de gönüllerden kazanıyor. Sana düşen gönül yapmaktır. Karşımdaki de aynısını yaptın. Sen o zaman sen bunu Allah için değil, karşındakiler için değil, onun için yapmışsın. Karşılığını ondan istiyorsun demektir. Öyle yapmıyoruz, öyle yapmayalım. Karşılığını Rabbimizden bekliyoruz. Her ne yaparsak yapalım. O zaman karşılığını ondan alırız. Evet. Bize düşen güzel yapmaktır. Doğru yapmaktır. Evet. Karşımızdakine de bunu tavsiye etmektir. İster yapsın, ister yapmasın. Bize düşen yolumuza devam etmektir inşallah. Evet. Efendim Malatya'dan Hatice. Biz de hocamıza selam gönderiyoruz. Onu çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Hem Hatice kardeşimize hem Marat'taki kardeşlerimize selam olsun. Allah bizi beraber eylesin inşallah. Hocam bizleyicimiz de "Hocam silsileniz nedir?" diye sormuş efendim. Silsile. Evet. Mutlaka herkesin bir silsilesi vardır. Silsilesi olmayan kimse var mıdır? Hayır. Silsile sülale demektir. Hiç kimse silsileden herhangi bir şekilde bir şeref almaz. Hepimizin silsilesi peygamberdir. Kim? Hazreti Adem. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır buyurdu. Hepiniz bir anadan babadansınız dedi. Onun için hepimiz Adem'deniz, hepimiz peygamber çocuklarıyız. Üstünlük takvayladır dedi. Takvayla. Allah'a yakınlıkladır. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek yedir. O sorumluluğu bir elbise giymek gi giymekledir. Takva elbisesi buyuruyor ya Allah. Allah size elbiseler indirmiştir. Korulmanız için, süs için, bir de takva elbisesi. Evet, en hayırlı olan takva elbisesidir. O takvayı bir elbise gibi giyinmek. Allah'a karşı sorumluluğunu get yerine getirmek. Allah'tan haşyet duymak. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak, endişe etmek. Allah'tan uzaklaşmayı evet, uzaklaşmaktan korkmak, endişe etmek. Onun rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanamamaktan korkmak, endişe etmek. İmanı kaybetmekten korkmak. Allah'ın yakınlığını kaybetmekten korkmak. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak. Takva. Bu takvadır. Üstünlük bununladır. Zoralı ile değil. Silsileyle değil. Zoralıysa, silsileyse hepimiz Hazreti Adem'deniz. Evet söyledim. Elbette ki bir silsile vardır. Herkesin bir silsilesi vardır ama bu ona herhangi bir üstünlük vermez. Üstünlük tahvayladır. Eğer biri silsileye dayandırırsa işi bu durumda üstünlüğün ile olduğu ayeti kabul etmemiş olur. Nur'dan Aydan efendim selamünaleyküm, Aleyküm Allah senden razı olsun Bizleri ise layık eylesin Sizinle temizleyip huzuruna alsın Ara Aramakla bulunmayacak Koşmakla huzuruna varılmayacak Olanı nasıl vasıl olunur Olana nasıl vasıl olunur Vuslat ne kadar zaman ister Vuslat nedir Vuslatı ermek için yanıp tutuşup da Eremeyenlerin hali Ne olur demiş efendim ondan başlayalım, eğer biri vuslat için yanıp tutuşuyorsa, onun vasıl olmaması mümkün değildir. Aşk, nefsi yakar, şirki yakar, küfrü, kibri yakar, aşk onu temizler, perde nefis perdesidir. Eğer koşmakla varılmıyorsa ama varanlar koşanlardır. Aramakla bulunmuyorsa aynı şekilde bulanlar da arayanlardır. Bu ne demekler? Allah onu ikram eder. Kulun duadan başka gücü yoktur. Bu onun duasıdır. Koşması, araması, çaba gayret sarf etmesi, onu istemesi sadece onun duasıdır. Kulun bütün gücü sadece duadır. Evet. Dil ile, gönül ile, fiil ile duasıdır. Gerisini Allah ikram ediyor. İhsan ediyor. Tecelli ediyor o. O yapıyor. Bir zamana ihtiyaç var mı? Elbette ki bir zamana ihtiyacı var. Nasıl ki bir çekirdeği toprağa gömdüğümüzde onun yeşerip, büyüyüp, ağaç olup meyve vermesi bir zaman alıyorsa bu da böyledir buna dayanması gerekir. Çekirdeğin çatlaması gerekir. Çekirdek çatlamadan, çatlamayı kabul etmeden, yok olmayı kabul etmeden filizlenmez. Filiz o çekirdekten yaşarmaz, çıkmaz. Onun için Allah yolunda ölmeyi, yok olmayı, kurban olmayı kabul etmek gerekir. Bu zaman alır. Böyle kolay değil. Dünyayı, dünya hayatını kurban etmen gerekir. Kurban etmeden ahireti tercih etmiş olmuyorsun. Nefsini kurban etmeden Allah'ı tercih etmiş olmuyorsun. Evet, onun için bir zamana ihtiyaç vardır ama bu herkese göre değişir. Bu 40 günde olur, 40 yılda olur. Herkese göre değişir. Kulun evet, çabasına, gayretine göredir. Canını kurban edip feda etmesine göredir. Her şeyini kurban etmesine göredir. Bu da onun aşkına, evet, muhabbetine göredir. Aşk muhabbete, marifetine göredir. Hepsi birbirini tamamlar. Hepsi birbirini getirir, kazandırır yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz de eşimi kaybettim. Ailemle karşılıklı oturuyoruz. 20 yaşındaki oğlumla babam kavga ediyorlar. Oğlum kavga sırasında bıçak arıyor. Maddi durumum iyi, ailem eşim olmadığı için taşınmama izin vermiyorlar. Çok korkuyorum. Ne yapayım? Gidersen beni reddedeceklerini söylüyorlar. Evet. Bu arada yapılması gereken şey herhangi bir sorun çıkmasın, bir kaza bela olmasın diye evet, oradan taşınmaları gerekir. Yok, gidersen evlatlıktan reddederiz. Onların böyle bir hakkı yoktur. Evet, birkaç gün böyle bir süre küserler, kızarlar, darılırlar. Ama sonra doğru yaptığınızı anlarlar. Yani orada kalalım. Bir sorun çıksın. Bir bela olsun. Bunu bunu nasıl düzeltiriz? Önceden tedbir almak gerekir. Tedbir almak Allah'ın emridir. Sorun sıkıntı yaşarmasın diye oradan uzaklaşması doğrudur. Evet. Efendim programında sona gelmişiz. İzninde olursa efendim bir mesajla. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, Ey gözümün yaşı, yüreğimin acısı, ne güzelmiş aşk. Hani bir zamanlar demiştim ya, burnunun direği sızlatan dost, sevginin dahası, dahası da varmış. Sen aşkın vahası, yalnız burnunun direği değil, her zerrem sızlıyor. Bir de demiş ki efendim bu cuma günkü zikri dinlerken, çok güzel bir şey fark ettim. Günay kardeşimiz üzerinden ve kendi üzerimden sizde Mecnun'u akıllı, akıllıyı da Mecnun eden bir tecelli var ki, hay ya hay demiş, bana aşkı anlat baba, zaten hep anlatıyorsun. Ben başka bir şey duymadım sizden ama gene anlat, hep anlat, daha da anlat. Baba demiş, babacığım, babam demiş efendim. Nurhan kardeşimize selam olsun. Herkes aşkı gönlüne göre, daha doğrusu gönlünün genişliğine göre yaşar. Allah onu yaşatır ve tattırır. Aşk gönlü genişletir. Ne varsa orada aşktan başka her şeyi orada yakar. Bunun için Yolun başı da aşk dedik, sonu da aşk. Ama aşkı bilmeyenler, onu tatmış olmayanlar, hiçbir zaman aşkı anlamaz. İnsanı diğer varlıktan ayıran, Allah'ın kendisine nefettiği ruhtur ki, o saf aşktan. Allah'ın sahti tecellisidir. Saf aşktır. Kul, ne kadar o Allah'ın kendisine nefeti yürürlü beraber oldu, ne kadar ona yakın oldu, ne kadar irtibati ona Allah kuvvetli olduysa, aşkı da o kadar tadar, o kadar yaşar. O aşkı ile aynı şekilde o kadar da temizlenir, nefsi teskil olur, Allah'a da yolculuk yapar. Ama aşkı bilmeyen sadece aşkı hayal eder, aşkı bir hayal zanneder. Nefsin hazını, arzusunu, isteğini aşk zanneder. Aşk başka bir şey. Söylüyoruz, aşk kutsal bir şey. Aşk Allah'ın zati tecellisi. Aşk bütün varlığın yaratılış sebebidir. İnsan aşktan bir varlık. Eğer çamura büründüyse bu taqa o aşkın o çamuru yakması gerekir yırtması gerekir. İnsan tıpkı kafesteki bir kuş gibidir. Yani ruh bedende, göğüs kafesinde tıpkı bir kafesteki kuş gibidir. Çıkmak ister oradan, sahibine evet, vasıl olmak istiyor. Her ne yaparsak yapalım, o kuşa her ne verirsek verelim, o kafesten kurtulmadıkça onun feryadı devam eder. Tabiri caizse kendini evet, kafese vuruyor. Kendine gelince kendini kafese vuruyor. Çırpınıyor dışarı çıkmak için. Feryat ediyor. Evet, bu feryadı, bu aşkı yaşayanlar o gönül kafesindeki kuşun hürriyetine kavuşması için her şeyi yapar. Canını verir, malını verir. Her şeyi ona kurban eder. Her şeyi Allah için olur. Ama bu gerçekten zor şeydir. Bu çok istisna bir nimettir. Allah ayet kerimede Allah dilediğini zatına seçer. Kendisini dileyeni zatına seçer ve bu nimeti ikram eder. Bu nimeti aslında herkese ikram ediyor. Bütün mesele kulun Rabbini tercih edip seçip bu nimeti almak için gereğini yapmasıdır. Allah tercih ediyor, seçiyor ama o Rabbini seçmiyorsa kaybediyor. Evet, kaybedenler, Rabbini tercih edemeyenler kendini kınamalıdır. Allah bizi kendini kınayanlardan değil, Rabbini hamd edip, şükreden kullarından eylesin. Rabbini tercih eden, Rabbinin seçtiği kullarından eylesin. Kardeşlerimize evet, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliğinin tecellisi evet, kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınız için özür dileriz. İnşallah bir sonraki hafta sorma devam edeceğiz. Buruşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize merhaba olsun efendim.